İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhabalar. Günaydın merhabalar. Şükürler olsun kavuştuk nihayet. Evet, Biz zaman e, geçti sanki aradan değil. Mi? İki hafta geçti evet ee, fazla fazla. E, evet bir, ha doğru doğru bir de bayram vaziyetleri vardı. tabii evet, tabii bir de, tabii ben, ki... de ben kaytarmıştım bir hafta falan. Ee, yani <gülüyor> Dur, sanki böyle. Sen. Evet bakalım inşallah dilimiz sürçmeyecek. Evet, ee, bugün özdeş de yok katılamadı ama selamları var. Aleykümselam. Şey seçmemiz ee, çok daha kolay olacak haftanın karikatür. Tabii tabii şüphesiz hatta ben de devreden çıkarım. Çok daha kolay olur. <gülüyor> <gülüyor> e, aslında bu hafta karikatürlerin hemen hemen e, neredeyse tamamını bu e, Milas'ın Akbelen ormanlarına ayırdım. Bu konuya ayırdım. E, bir de şöyle bir şey var. Geçen yıl e, Milas Belediye Beşlesince ben e, Fahri Hemşerilik'le ee, söylemesi haydi ama onurlandır, bir, onurlandır, onurlandırılmış ve çok da mutlu olmuştum yani bir şekilde milaslıyım ve ee, bunu da e, Türk karikatürün gerçekten büyük ustası Turan Selçuk'a borçluyum çünkü e, yani e, çünkü demeden önce dün akşam e, bir, e, dinleyicilerimizden dostumuz Oğuz Altay hatırlattı Turan Selçuk bundan tam 100, 101 yıl önce Dün yani 30 Temmuz 1922 günü Milas'ta da dünyaya gelmişti. Yani işte Abdülcanbaz tiplemesinin e, değer atıcısı ve e, Türkiye ve Avrupa'da birçok e, müzede karikatürleri sergileniyor. E, İnsan Hakları konulu karikatür sergisi e, Avrupa Konseyi'nin önerisiyle ilk kez 92 yılında Strasbourg'da burada açıldı ve dünyanın birçok ülkesinde sergilendi. Ve e, Milas Belediyesi de her yıl Turan Selçuk Anısına doğduğu yer olan Milas e, kenti e, uluslararası Turan Selçuk Karikatür Yarışması düzenliyor. Bu sene e, bizde e, Açık Radyo olarak bir ödül verdik e, bu yarışma ödüllerden birini. Evet. evet. E, geçen yılda doğumunun 100. yılı Milas Belediyesi'ni yine Turan Selçuk adına bir sempozyum düzenlenmişti Milas'ta. Yani başta da dediğim gibi yarışmaya ve sempozyuma olan ilgim nedeniyle Milas Belediyesi böyle beni e, Fahri Hemşerik'le onurlandırdı. Yani ben Milaslıyım ama Milas'a gelene kadar e, onun öncesinde dünyalıyım. Yani Milaslı olmasaydım bile e, bu gezegene olan görevim icabı e, Milaslı olup bitenlere dikkat çekmek adına elimden geleni e, yapmak zorundaydım. Şu anda da elimde gelen, elimden gelen şey radyoda karikatür anlatmak. Onun için... Bu hafta izinizle böyle uzun bir girişten sonra Akvelen'deki ağaç katliamı hakkında karikatürlere yer vermek istiyorum. Hatta gazetede bu hafta yayınlanacak karikatürüm aynı konuda olacak. Dahası karşılaşacağım, görüşeceğim, konuşacağım her kişinin, dostlarımın da dikkatini bu konuya çekeceğim. Çünkü başka çaremiz yok. Evet. Şimdi geçen hafta bu konuda çizmeyen karikatürcümüz gerçekten de sanki hiç kalmadı gibi... Fakat aslında karikatür sanatçıları yıllardır bu konuyu işliyorlar. Hem gazete dergilerindeki köşelerinde hem yarışma sergilerde diğer her türlü önlerine fırsat çıktığında sosyal medyada da. Onun için geçen hafta ayırdığım çok sayıdaki karikatür arasından 50'nin üzerinde karikatürü ayırdım. Bir seçim yapmakta bayağı zorlandım. Oğuz Demir'in, Firuz Kutalan'ın, Nusaliş'in, Kemal Gökhan'ın ne bileyim, Mehmet Selçuk, Burhan Çiftçi, daha çok isimlerini sayamayacağım, hepsinin çizimleri çok etkileyici ve e, vurucuydu Umarım gerek kalmaz fakat sorun e, sürü sür, sürerse belki bu konuda ikinci bir program daha yaparız. Sorun da bildiğiniz üzere e, Milas'a bağlı İkizköy'de yapılmak istenen kömür madeni için Akbelen Ormanındaki ağaç kesim işlemleri. Bütün, biraz önce de dinliyorum sabahtan beri programı, çok güzel reportajlar, mülakatlar da yapılıyor. Aktivistler ve vatandaşların tüm direnmelerine karşı kesimler yapıldı. Durduğu söyleniyor ama, bilmem geçen hafta CHP Ligleri Kılıçdaroğlu da bölgeye gitti Hatta ağaç kesim alanına girmeden e, ayrılmak isteyince protesto edilmiş ve mecburen kesim alanını da gezip görmüş. Köylüler arabaya değil barikata diye slogan atınca e, Kılıçdaroğlu ve heyet beraberindeki heyet kesim alanına girmiş. E, ancak e, jandarma e, diğer vatandaşlara coplarla ve biber gazıyla müdahale etmiş. İkiz köylüler de yok mu içinizde köylü çocukları. Hiç mi vicdanınız sızlanmıyor falan diye seslenmişler. Bunlar hep karikatüre döküldü. E, ne yapsın jandarmandır? Onlar da emir kulu, ne, ne emrediliyorsa ne on, emrediliyorsa onu yapıyorlar. Eminim e, vicdanları tıpkı bizler gibi bir şekilde sızlıyordur. E, peki, karikatürlere gelecek olursak çok laf ettim. E, Hı -hı. Aralarında eskiler de var, yeniler de. Hatta Başlangıç olarak antre olarak size bir Rob Ross e, portresi seçtim. E, hatırlayanlar vardır. E, Ömer Hocam mutlaka hatırlarsın. E, Rob Ross televizyon sayesinde e, dünyaca üst, ün kazanmış olan bir manzara ressamıydı. Evet. E, fır fırçaları ve paletiyle böyle ekranlarımızda boy gösterir. Yarım saatlik bir programda. E, e, her defasında nefis doğa resimleri çizerdi. Resimlerin tamamında da bolca ağaç olurdu. O özel fırçalarla böyle nefis orman manzaraları çiziyordu Ross. Kıvırcık kızıl saçlı, her daim böyle güler yüzlüydü. Ee, çok sempatikti e, Rob Ross. 97 yılında da kaybetti kendisini. Fakat geçen gün e, Amerikalı karikatürcü Derek e, bir... E, YouTube kanalı var her hafta yenisini yayınladığı bir Cast video podcast dedikleri YouTube kanalında e, o programda Rob Ross'un öfkeyle ve hatta çaresizlik içinde haykıran bir portresini gördüm. Allah Allah dedim acaba yani e, Daryl Kaggle'ın e, Akbelen'den haberi mi olmuş? Eğer öyle değil e, portreyi bir başka e, karikatür e, ustası yine Amerikalı Rick McKee çizmiş. Daha doğrusu Rus'un portresini yapay zekaya revize ettirmiş. Maksat da şu bazı ünlü kişilerin öfkelendikleri zaman yüzlerinin nasıl bir şekle bürünebileceğini göstermek. <gülüyor> doğrusu ben bu merhum diyeceğim manzara ressamı Rob hiç bu öfkeli haliyle görünce onu hemen Akbelen'deki dileşişlerin arasına falan yakıştırdım. Onun için de bu portreyi aldım. Evet çok etkileyici gerçekten. Evet evet evet o hep yüzüne yayılan gülümsemesiyle orman manzaraları resmederken e, e, yani böyle birdenbire öfkelenmesi falan. E, bu esnada bizden de bir usta e, dünyanın ormansızlaştırılmasına daha ta o Robros'un zamanında o yıllarda dikkat çekmekteydi. E, vaktiyle Amerika'da her yıl yayınlanan bir e, yıllık vardı karikatürist Joe Zabo'nun editörlüğünü yaptığı The Finest Political Cartoons of, e, of Our Time e, zamanımızın en iyi siyasi karikatürleri e, başlıklı bir yıllık her yıl yayınlanıyordu 93 tarihli 1993 tarihli yıllığında Panoral'ın çok güzel bir karikatürü vardı onu hatırladım buldum hemen ee, bu karikatürde de başörtülü bir kadın bir eliyle e, yanı başında mutlu bir şekilde duran çocuğunun başını okşuyor. E, diğer eliyle de ileride bir başına duran e, tek ağacı gösteriyordu. Bak yavrum ne güzel bir orman. <gülüyor> yani <gülüyor> Evet yani şimdi... gülmek mi, ya? ağlamak <gülüyor> mı gerekiyor ki tam kestirilemeyecek şeylerden biri ve Tam 30 yıl önce olmuştu değil tam, mi? Tamam. Tam 30 yıl önce. 19... Tabii çizilme tarihini de bilemiyorum. Belki daha öncedir. 30 evet. yıl önce Amerika'daki yıllıkta yayınlandı. Futurist bir karikatür mü? Yani aslında karikatürcüler yıllardır bu önemli soruna parmak basıyorlar. Amazon ormanları hakkında biz de çok anlattık. Yüzlerce hatta belki binlerce karikatür çizildi. Defalarca anlattık. Fakat demek ki sadece karikatür çizmek ya da bunları anlatmak yetmiyor. Evet, sadece Aynı radyo filmi... programları da yetmiyor anladığım yetmiyor. kadarıyla. Biz bu filmi yıllardır görüyoruz. Ee, karikatürist e, Sevda Deniz de filmin adını koymuş zaten. Filmin adı Kestik. Ünlem işareti var sonunda Kestik. Ee, Sevda Deniz'in karikatür polacında e, film çekimlerinde kullanılan bir klaket var. Bu plaketin arka planında da e, bir fotoğraf var. E, onun için kolay dedim. Fotoğrafta ormanda kesilen bazı ağaçların gövdelerini seçebiliyoruz ve ululu ee, ve kocaman ağaçların belki 100, evet, belki 100 evet, yıllık ağaçlar. Evet. Evet onların e, kesilmiş yerde e, dururken ki e, işte, fotoğrafta onlar onları öylece görüyoruz. Kraketin üzerinde ise Filmin ayrıntıları yer alıyor. Ee, okuyalım. Şimdi sahnenin adı Akbelen. Prodüksiyon Ağaç Katliamı. Yönetmen belli. Ee, kamera yasak. Tarih 07 2023, Sahne aynı. Tekrar çok. Gözünüzün önünde canlandırabiliyorsunuz değil mi? O plaketi. Plaket. Film plaketi. Plak, evet. Plak diye evet. Tekrar bir daha, tekrar bir daha. Kaçıncı e, çekim? O kadar çok ki artık bilmiyoruz. Oh, evet. Yine e, asıl mesleği orman mühendisliği olan e, yılların karikatürcüsü odakı Kamil Masaracı, O olaya biraz daha pozitif yaklaşmış. E, dün Dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Çizgilik e, adlı köşesinde kesilen araçlardan birinin gölgesini serbilemiş o. Gölgenin önünde de gururla dikilen şişman zat karşısındaki vatandaşa bir açıklamada bulunuyor. Kesmeden önce gölgesini ayırdık. Ağaç gitmiş ama gölge yerinde duruyor. Zaten esas olan gölgeler değil mi hocam? Tabii. Değil mi? Hayalet. Hayalet. Hayalet. Gerekiyor. Gölge de kalmadı. Filmimizin yine kahramanlarından bir diğeri, orada Ercan Akyol resmetmiş. Ercan'ın karikatürün adı Cesaret Ana. Burada sırtını Be bir... Evet, Bertolt Brecht'in ünlü Bretton, oyun, evet, oyununa evet, gönderme evet, yapıyor. Evet, evet. sırtını bir ağaca var. dayamış. Hı -hı. Ee, karşısında böyle miferleri ve kalkanlarıyla bekleyen e, kalabalık bir polis ordusu var. Hatta bir de e, canaların böyle sivri dişli açık ağzını andıran sarı kepçe e, duruyor falan. Ona karşı meydan okuyan öfkesini aktaran var gücüyle aykıran yaşlı kadın Cesaret Ana. Çocukları da e, ağaçlar değil mi? Cesaret Ana ve çocuklarına evet. gönderme. Ee, jandarma Bölgede e, geniş önlemler alırken e, 88 yaşındaymış Zehrani'ne. E, ağaca sarıldığı an e, geçen hafta sosyal medyada bir al olmuştu. Ve eyleminde sembolüne dönüştü bu görüntü. Ercan Akıyol da öyle güzel canlandırmış ki bu tabloyu. Yani eminim Rob Ross e, manzara yukarıdan görmüşse hayran kalmıştır. Çevredeki, arkadaki ağaçlar falan filan yani e, çok da güzel bir... E, Maalesef yine e, gülelim mağlayalım bilemediğimiz e, bir karikatür daha. Hepsi öyle evet. Bütün Hepsi karikatürler öyle. öyle evet. Sefer Servis ise biraz e, abartmış mı acaba? E, yani gerçi karikatür abartı sanatı diyorlar ama. E, evet sizlerin fırçası da insanın gözüne iyice batmalı ki önemi anlaşılsın. E, Sefer Servis'in karikatüründe... Akperen Ormanı'na girmek üzere olan küçük bir e, otomobil var e, ve bu otomobilin yolu e, tam teşhisatlı değil mi? İki jandarma eri tarafından kesilmiş. E, arabada da iki kişi var. Jandarmalardan e, daha rütbelisi olan e, kızgın bir yüz ifadesiyle soruyor. Ormanı korumaya mı geldiniz lan? Şimdi arka koltukta oturan adam e, sırıtarak elindeki elektrikli testereyi dışarı doğru uzatıp e, gösteriyor. Direksiyonda oturan büyükli şahs da aynı şekilde sırıtıyor ve o elindeki e, benzin bidonunu göstererek cevap veriyor şandarma. Evet. Yok vallahi komutan. Biraz keseceğiz, biraz yakacağız. Komutan yine de kızgın. E, geç hadi diyor. Yani istemsizce bir geç hadi demiyor. <Gülüyor> Bu da bir karikatür. Yani gerçekle pek ilgisi olmasa gerek dedim ya karikatür Aynen. abartı sanatıdır. Ee, sırada bir tıp insanı aynı zamanda kendisi bir karikatürcü. Ee, Ceyra Profesör Doktor Metin Ertem'in e, açıklamalı bir akbelen karikatürü var. Ee, Profesör Doktor Ertem bize bir termik santralın bacalarını çizmiş. İkisi ince uzun. Birisi şöyle ağzına doğru dar daralan Huni şeklindeki geniş bir baca. Üçünden de duman çıkıyor ee, yukarı yani göğe doğru yükselen bu kuyu gri dumanlar. Ee, her nasılsa yükseldikçe değil mi birer ağaç görüntüsüne bürünüyorlar. Dumanların içinde ağaçların gövdelerini, dallarını hatta yapraklarını seçebiliyoruz. Evet. Bu tabii e, açıklama gerektiriyor bu karikatür. Zaten Profesör Metin Ertem'in de Instagram hesabında paylaştığı e, karikatürlerin altında e, bazı aydınlatıcı e, açıklamalar var. Biraz önce... Ali Bilge durumu gerçekten çok net bir şekilde özetledi. Ee, tekrar etmeme gerek yok ama e, Sayın e, Ertem'in yazdığına göre de e, Yeniköy, Kemerköy termik santrallerine yakıt sağlama amacıyla Linyit madeni sahasının genişletilmesi için ağaçlar, orman kesiliyor. 2023 Eylül ayına kadar Akbelen sahasına madencilik faaliyetleri devam etmediği takdirde Ege bölgesindeki elektrik üretiminin 2024 yılında durmak zorunda e, kalacağını belirtmiş Metin Ertem. Yine e, Profesör Ertem aynı konudaki ve bir önceki karikatürün açıklamasında da e, termik santrallerin katı sıdı ve gaz halindeki yakıtlarda var olan kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürdüğünü anlatmış ve şöyle devam etmiş. Ee, bu dönüşüm için taş kömürü, lingit, petrol ürünleri, doğalgaz, türetilmiş gazlar kullanılırken üretim sürecinde azotoksit, dioksit ve pek çok küçük yapılı partikül açığa çıkmaktadır. Bu zararlı maddeler salındıkları çevredeki insanların sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu maddeler yöre insanının sinir sisteminde olumsuz etkilere yol açmaktadır demiş. Yani bu açıklamayla birlikte iki, ikiz köylülerin neden bu kadar sinirlik, sinirlendiklerini de anlayabiliyoruz. Değil mi? Evet. Evet. <gülüyor> evet yani, iki köylülerin anlayamadıkları bir şey var. Bu iş bir hukuk ve kanun meselesi. Ve ormanda hangi kanun geçerli? Ee, tabii ki orman kanunu. Evet. evet. Bunun konuştuğumuz şey günde e, muhtemelen 120 bin yıldan beri geçen en sıcak Temmuz ayı olacağı belirtildi. Perşembe günü Leipzig Üniversitesi'nden iklim araştırmacısı Carsten Hallstein tarafından yapılan bir analiz sonucu. Yani ortalama yüzey sıcaklığı hava durumu kayıtlarının başlamasından bu yana en sıcak aydan önemli ölçüde yüksek olacakmış. Bunu da habere ekleyip. Yani bu haberde kendini çok fazla tekrarlamaya başladı. Tıpkı doların böyle zirve yapması gibi. E, acaba önümüzdeki hafta ne diyeceğiz? Yine e, en sıcak günden bahsedeceğiz. Yeni Şüphesiz Eyyam-ı Bahur geliyor. Evet. Biz gençliğimizde Ehen Buhur diye söylerdik. E, evet, Ağustos'un başında gelir o. E, bu sefer gelmiş geçmiş en sıcak Temmuz'un Üstüne bir de buyuruyor. bu yazı açık radyo internet sitesine de koyduk. Evet. Meriç Gök çevirdi ve derledi bizim için. Öyle bir durum var. Ne diyelim? Peki ben daha başkaca bir yorumda bulunmadan o Annes Şaşkal'ın gerçekten harikulade bir karikatürü onu anlatmak istiyorum şimdi. Simgelerle yüklü bir karikatür bu. Karikatürde adaleti temsilen bir yargıcın kolunu görmekteyiz. Elindeki tokmağı tabloya indirdiği an karikatürde resmedilmiş. Fakat bu yalın çizgilerde bazı ayrıntılar gizli. Örneğin mesela cübbenin kolunun içinden görülen gömleğin kol düğmesi dolar işareti şeklinde çizilmiş. Cübbenin kolundaki defne dalından ise aşağı doğru damlalar süzülüyor. Yani ağlıyor hukuk insanın cübbesindeki defne dalı. Böyle de bir mesaj var burada. Fakat karikatürün evet en canlıcı kısmı, en canlıcı kısmı o anne şaşkal yargıcın eline tokmak yerine bir balta tutuşturmuş. Yani kürsüdeki tablanın üzerine balta iniyor. Başlık ise Akbelen'de Ağaç, Hayvan Katliamı ya da Orman Kanunu. Bu karikatürün de yoruma ihtiyacı yok. Yok, evet, yok, hayır. Evet, e, bu sabahki karikatürlü filmimiz e, maalesef füzünlü bir cenaze töreniyle son bulacak. E, bu karikatürde Victor Solis imzasını taşıyor Meksikalı bir ressam ve karikatürcü Solis. Genellikle çalışmalarında da insan ve hayvan yaşamları arasındaki ilişkileri, daha doğrusu insan ve hayvan dünyalarındaki çelişkileri ve saçmalıkları yansıtıyor karikatürlerinde. Ve karikatürleri de çok sayıda uluslararası dergi ve gazetelerde iktibas ediliyor. Victor Solis'in bu cenaze konusunda, Töreni karikatürü, korteji daha doğrusu sosyal medyada da çok paylaşıldı hafta içinde. E, karikatürün merkezinde bir cenaze arabası aslında bu bir kamyon. Kamyonun e, sürücüsü de bir dağ yolunda ağır ağır ilerlerken arkasında bayağı uzun bir kortej e, kamyonu yürüyerek takip ediyor. Peki kimler var kortejde? Hemen arkasında kamyonun e, pençelerini önlerinde kavuşturmuş, üzgün bir şekilde ilerleyen iki tane boz ayı. E, ayıların hemen arkasından bir geyik ile e, seçebildiğim kadarıyla iri bir kuş var e, Ne olduğunu bilemeyeceğim. Onların ardından bir karaca, bir sincap görülüyor. Arkalarında bir yılan, belki bir porsuk. Yani böyle e, çeşitli e, onlarca hayvanla uzayıp gidiyor e, korteş. Ormanda ne kadar hayvan yaşıyorsa hepsi bu kamyonun arkasına dizilmişler. Sessizce ve saygıyla ilerliyorlar. Peki kim ölmüş? Kamyondaki kimin cenazesi var? Onu da kolaylıkla artık e, dinleyicilerimiz de tahmin edecektir. Kamyon ormandan taze keçilmiş, kesilmiş e, ağaç gövdeleriyle yüklü. Ormanın sakinleri yani gerçek sahipleri bu katledilen ağaçlara son görevlerini yerlerine getiriyorlar. Evet. Ulu ulu da ağaçların gövdeleri yani öyle küçük çapta bir şey değil. Devasa ağaç gövdelerinden bahsediyoruz burada <gülüyor> yük olarak. Neredeyse asırlık ağaçlar tabii. Asırlık yani. ağaçlar evet. evet. Evet evet evet. Ve bu bir gerçek yazık. Evet ha. filmimiz böyle hüzünlü bir veda sahnesiyle son buluyor ama haftanın karakterleri henüz bitmedi tabii. Sırada son olarak bir öneri karikatürü var. Önerilen karikatürün konumuzla ilgisi var mı? Ee, olmaz olur mu? Hele ki e, öneren de Ömer Madra'nın ta kendisi olursa e, tabii ki konumuz ilintili. E, bu karikatür Avustralya'nın sanatçı Fiona Katavuskas. Katavuskas diye okunuyor herhalde değil mi? evet ee, onun imzasını taşıyor ee, dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır daha önce bir ay kadar önce e, Fiona Kataluskas'ın e, Guardian'da yayınlanan bir başka karikatürünü de e, anlatmıştık yine e, Ömer Madra'nın önermesi üzerine anlatmış ve e, güçlü oy marifetiyle diyeceğim haftanın karikatürü olarak seçmiştik <gülüyor> şimdi e, Fiona o karikatürde dünyayı kamera önünde yere çökmüş bitik bir halde çizmişti Hatırlatmak istiyorum bunu. Çevresinde ise bir ısı halkası vardı. Yani ateşi çok yüksekti. Ve e, öte yandan bir televizyon muhabiri elindeki mikrofonu uzatarak da şöyle bir soru yöneltmişti e, dünyaya. Az önce en sıcak gün, en yüksek deniz yüzeyi sıcaklığı ve en düşük seviyedeki Antarktika buzulları rekorlarını kırdınız. Neler hissediyorsunuz? Dünyanın e, nasıl bir cevap verdiğini bu muhabire onu bilemiyoruz. E, fakat e, Fiona Katavuskas e, ona göre aradan geçen bu 3-4 haftalık sürede dünyamızın durumu pek de düzelmemiş gibi. Sanatçı bu kez uzaydan bir bakış atıyor dünyamıza. Evet bu kez bir uzay gemisindeyiz. Gebenin kumanda kabininde de iki uzaylı var. Uzaylılar mevcut evet. Ancak... E, Onları oturdukları koltuklarda arkadan görebiliyoruz. Salyangozlarınki gibi böyle antenleri ve bu antenlerin ucunda da gözleri var. Fakat salyangozdan farklı e, uzaylıların tam üç e, gözü, yani üç anteni var. Herhalde her bir şeyleri üç D olarak, üç boyutlu görüyorlardır. Evet. Öte yandan e, biz de onlar gibi kumanda kabininin geniş camından Uzayın derinliklerinde dünyamızın parıldadığını görüyoruz. Böyle parlamasının nedeni tabii ki çevresindeki yüksek ısı çemberi bir hale gibi böyle sarmış, sarmalamış. Yok, ee, yanıyor yani. Yanıyor, evet. Dünyamızın ateşi dinmemiş. E, fakat bu kırmızı e, yangın dünya manzarası pek uzaylı dostlarımızı... E, Pek romantik gelmemiş sanki değil mi? Ee, manzarayı seyreden uzaylılardan solda oturanı kumanda kabinindeki yoldaşına ki bu arada yoldaşının adının da Gloria olduğunu öğreniyoruz. Şöyle söyleniyor. ya Orada akıllı yaşın, yaşam olduğuna yemin edebilirdim Gloria. Fakat şimdi o kadar da emin değilim. Dışarıdan ha. yani uzaydan aynen e, böyle görünüyoruz. Gerçekten de pek romantik sayılmıyor. Yanıyoruz. Üstelik de uzaylılar bizi çözmüş. Dünyada yaşam var fakat e, ne kadar akıl var. Değil mi? E, yapay e, zeka. Yapay zeka. Çözüm yapay zekada. Evet, onu da yasaklıyorlar hı. şimdi galiba. Yasaklama e, çabaları var. Bizzat yapay zekanın kurucularından Google'da hı. bu iş çok tehlikeli plan dedi. Bakalım ne olacak tabii ama Valla ben denedim birkaç e, karikatür de çizdirdim. E, geçen hafta, geçen hafta mıydı? Belki hafta Özdeş'le konuşuyorduk da e, mizah yapamıyor demiştim yapay zeka. Özdeş de hayır yapıyor dedi ve bana bir radyo kanalı tavsiye etti. Gerçekten de e, yapıyormuş, yapabiliyormuş yani tehlike yok. Mizah yapan insandan korkulmaz. E, insan değil ama bu e, pardon. Ne diyorum ya kafam karıştı. Aptanın <gülüyor> karikatürünü seçelim mi hocam? <gülüyor> Ee, vallahi çok zor olacak. Ben ya, yardımcı olayım mı? Katılış. Peki, peki ben c, de bir şey. Cena, cenaze cenaze. Victor Solis, evet. Victor evet. Solis, çok benim çok da beğenilen, çok da oy toplayan bir karikatür bu. Yoksa ee, ama ben, bir dakika, son bir dakika içinde. İlk bu Rob'ın öfke, öfkeyle haykırışını mı şey yapalım? Ne diyorsun? Ee, kala kaldık şimdi. Ben kararsız bir insanım zaten. Böyle beni zora sokuyorsunuz. Ee, siz e, yine e, güçlü oy hakkınızı kullanarak e, lütfen güçlendirilmiş, o... güçlendirilmiş oy. oy hakkınızla e, oy birliğiyle e, setelim. Neydi şeyin manzaracısının adı Rob Rob robros Rob Ross ben onu çok etkileyici buldum en son ona karar verdim yani karar veremedim doğrusu da çok... bu arada o annesin e, karikatürüne de çok yorum geliyor evet. e, o da çok beğenildi tabi e, aslında hepsi birbirinden e, e, hepsi enteresan. birbirinden güzel yani, yani. Tam, e, türü in, evet, evet. inanılmaz yani Ron Ross diyelim hocam. Evet, hem gülelim hem de haykıralım diye. Ron Ross onu yapmış, evet. Yani. Evet, evet. Onun da video podcastini podcast izlemenizi öneririm. Gerçekten insanları nasıl yapay zeka ile gülen veya tabi poker face tabir ettiğimiz e, hiç gülmeyen yüzde, yüzünde ifade olmayan kişileri nasıl güldürdüğünü yapay zekanın onu e, Rick Murphy diye e, Evet, onu, e, tamam. ya, onu zaten internet sitesine de açık e, radyonu koyarız. Gayet uygun olur. Lekala. Peki, çok teşekkür ederiz. Güzel. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri